Hacı Hasan Efendi Kudüs'e ruhu Hazretleri'nin kendi sesinden, kalemdardan sohbetler başlıyor. Kainat Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'in ruhu tayyibelerine, eline, asnavına... Bütün Peygamberani yazar, bütün Evliya-i Kiram, Sıddık-ı Azam Al Aliye-l-Murtaza Efendimiz'den müteseslerden Üstazımızın ruhu tayyibelerine, sevgili babalarımızın, sevgili annelerimizin, akrabayı talukatımızın, müminlerin, müminatların ruhları için Rıza Lillahi Teala ve Fatiha. Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala qabidu qelûbina Muhammed Sallu ala hilazi jenûbina Muhammed Dülbülü nevâ ve mâ yantıbı ahil nevâ İlmâ illâ rahmûlûhâ Halim-u besmetûr bi ev'etnâ Muhammed Mustafa râh sallâvâ Ka'ûl billâh ibn al Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha <Sessizlik> liqran kesira. Üstazımız bu, Surayı Ahsad'da, bu ayet-i cenni, cenni'de. Surayı Bakara'da da, da var. Ya eyyühellezine amenü zikrullaha <Sessizlik> liqran kesira. Surayı Cuma'da da var. Zikran kesira. Zikran kesira. يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى كُلُّ بِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَقْدِ قَدْتَنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلًا İlâhri l-Aya Sadakallahu'l-Azîm nazar Ya اِيُّهَا اللّٰذ۪ينَ آمَنُونُ Ey şerefin imanla şerefi yap Allah'a zikredin, zikren kesira, zikri kesiyle zikredin. Hatta öyle zikredin ki kıyamen, ayakta durup kınava zikredin. Dilinizle zikre alıştınız, evrak esker aldınız ama kalbinize indin mi, kalp mi, ruhsit ettin mi? O zaman vücudun her yeri zikrettin mi? kıyamen geldiğin yerden de zikreder de öyle tefsir ediyor Hacı Es'adi Elbili Kuddise Sirrahul Aziz Efendimiz. Ve bu uuden yerden bella taifleriniz çalışır o zaman da zikredersiniz. Ve ala tünubihim yakağınıza yaktığınız zaman sağ olucumuzun içine şöyle yüzümüzü sağ yüzümüzü koyun abdestsiz yatmaz kardeşlerimiz Biliyorlar çünkü uyku israf olur bütün uykuyu arayıverin abdestsiz yatmayalım sabaha kadar zikretmiş gibi olurum Allah Allah Allah deyin ayaklarınızı toplayın böyle şey acele gideceğim çünkü bat bir yerlere gidiyor da Böyle evet, tersçe konuşayım inşallah, tarif et tarif hacet deyelim. Zikren kesira buyurunca Rabbimiz daima zikr ile meşgul olalım. Ne için efendim? Ee, Resul-i Kibriya sallallahu teâlâ ale aleyhi ve sellem evet. Efendimiz zikrullah şifavun kulüb buyurduğunda. Kalbin şifası zikrullah'tır. Estağfirullah, bismillah ela <gülüyor> billillahi katma min kulub an cezzillahu la kalb lerun irer kalbi bu daimneye gider ince o zaman sınıfların tüm keynikli zamanına atlamışsın emmareye geçmişsin levvameye geçmişsin mudimeye geçmişsin mutma inneye varmışsın raziyatan marziya Allah senden razı, sen Allah'tan razı olmuşsun. Ne gelirse hayır, şer Allah'tan gelir, senden geliyor. Ya Rabbi demişsin, öyle inanmışsın. Fethuli fi ibadî, katış içine. Fethuli cenneti, bir cennetime buyuruyor Allah'ımız. Kulların içine, yani razıyeten narziye makamı yüksek olduğundan ee, Resul-i Kibriya sallallahu Teala aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'ına kavuştuğunda Allah'a inail etti Rabbi Rabb'ımıza kavuştuğunda Miraç'ta Ablaka Hüseyin-i Ev Etna makamına vardığında iki kavis iki karış miktarı iki kaşın arası kadar yakın olduğu zaman tefsirler çeşitli çeşitli mana verirler. Allah'ımız Celle Celaluhu Hazretleri ilk varıp davat et kullarımı, ta ben göreler camanımı, didarımı diyor. Bir ümmetinin içine. Benim buradan ayrılmak istemezsin ama onlara hizmetinle bir iş görecek. Git içlerine. Dişlerine girdi, Vuhud da mübarek işlerini kırdılar. Yüzlerine halka nar battı iki tane. Dişiyle çekerken Hazreti Talha'nın işleri çıktı, söküldü. O dişler için kan çekmeye başlayınca kanımız soğudu. Kanım yetti mi içine ya Talha? Gitti cennetle ve tepsirilerimiz. On haşire-i mübeşşirden vesile hazratı Talhar adıya Yani peygamberi benim kanım senin kanına karıştı mı, emti mi yüzlerimi? Bu zahmetlere katlandılar da. <gülüyor> amelin ziyade eftali zahmet çekileninde. Zahmetsiz amel olmaz görüyor? hakça giden kardeşlerimiz yollarda, derelerde, otobüslerde, efendim Mekke sıcaklarında, Arafat dağlarında, yüzdelife'de, Mina'da kurban kesmede, tıraş olmada, gelip tuhafı ziyaret etmede, Medine-i Tahire'nin ataşin Muhammed Mustafa'yı ziyarette yani ne zahmetler çektiler de Allah'ımız da nasıl mükafat verdi, bilir misiniz siz? bilmek. اَتْقَلُ الْاَعْمَلْ ahmazuha, Get Habibim, Kur'an elinde, bürhan'ın elinde, Kur'an elinde taife gitti. Ben Allah'ın Resulü'nüm. Kendimde mucize, elimde bürhan, Kur'an-ı Kerim'im var İman eden tayidlar, sızdılar, ayrımlıklara kabardı, taşa tuttular, yeniler değil, hülelerini, kariyerlerini, hizmetçilerini, çocuklarını yemek vurmak suratıyla, kessek vurmak suratıyla, baş vurma suratıyla peygamberimizin ayak tabloları kanla dolmuş, dolmuşdur. Hazreti Zeyd'in kafası yarılmış. Onu acıyor, siliyor. Cebrail aleyhisselam 7 kaç sema melekleri feryat ettiler. Habibime selam söyle. Taif dağını ikiye yarayım da içine doldurayım mı bunları? Ağzını kapatayım, zenzile yapayım mı? Nasıl isterse öyle yapacağım. Hiçbirisini istemem. Belki torunlarından bir iman eden olur. Umar olsun buyurdular. Bunu kâtir ahlakçıları bile diyorlar ki nasıl bir peyton bu Yahuda, nasıl ahlak hamide de kütürü gidene fe ahsinnet esâ ileyk, Kötürü gidene eğri geliyor. Allah'ımız resul ki Kibriya Efendimiz'in yolundan bizi ayırmasın. Yavrum sıkıntısız olmaz. Teşebbül bela el-enbiya. <gülüyor> Sümbel evliya, sümbel ulema, el emsal, vel emsal. Belanın en büyük peygamberlere geldi, ondan sonra evliyalara geldi, ondan sonra ulemalara geldi. Onun emsali, onun emsali güzel kimselerin başında musibet daha çok olur. Bu Arap'ımızın hedayasıdır, bunu hedaya olarak kabul edenler daha neler olduğunu ben şimdi buraya gidin mi çıkamam da ama için böyle geçiyorum dinleyenler çok arif insanlar azdan çok anlarlar. Ee, bir teciz Zekeriya Aleyhisselam'ı diyeyim. Qavak içerisine girmişti. Ee, Hazarla bitiyorlardı. Kafasına Hazarın dişleri değdi. ''Vay'' dersen peygamberlikten silerim, ''Vay'' demek yok, dedi. ''Vay'' demeden ittiğe şakkettiler. Yani Aleyhisselam Yahya Aleyhisselam'ı, Yahya Aleyhisselam'ı daha e, cami emevi yerin içinde yatıyor. Koç boğazlar gibi boğazlarılar. Hazreti Ali Ali'yi, deve boğazlar gibi e, boğazlarılar. Basra'da. Daha çok Hazreti ı Hüseyin'i, Dettiler, havşal ettiler arkadaşlarla. Bir içim su verin de hakkım helal olsun Dedi, vermeyeceğiz Sizi karazla öldürüyor Biz dedi Ondan sonra ayağını vurunca Su fışkırdı, içmeyeceğim Su, Hazreti Muhammed'in Ümmetine şefaat vereceğim Dedi, kardeşim Çok şeylerden hangi birini Söyleyin, Hazreti Hasan'a Zehir içettiler Hazreti Osman'ı o caminin içinde feseyy fikrımullah ve üseniyul alim ayetinin üzerine şehit ettiler. Hazreti onları namaz kılarken Ebü'l-Ün namında bir Yahudi Yahudi hançarladı orada öldürdü. Hazreti sıttığı ve azamın ayağının altını ejderha soktu. Hazreti Muhammed Mustafa Aybarda zehirli kuzu yedittiler. Ondan müteessiren diyor Şehit olaraktan görüyorum. Şehit madalyası takınıyorum dedi. Hep bunlar şehitlik madalyasıyla gittiler. Yavrum, hoca Hacı Esad-ı Erbil'i, hoca Şehzahit, Şakta, Kart'ta, hep idam oldular bunlar Allah yolunda. Zamanımıza kadar getirdim. Bundan öteye söylemem. Yeter. Söylemiştazımızın yazdığı şeylerden okuyayım size. Zikir Kalp ve lisan ile olur. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu, 500 verirler, ün verirler, ün verirler. Vakabata yanında çok kuvvetli oldun mu, kalp Allah dinliğe başlaracak. Tahammül edemez efendim. Kalp tahammül edemez. Yalnız şeriata uygun olsun. Varmak kadar şeriattan ayrılırsa, mağrib neşrik kadar tarikattan ayrılır insan. Böyle panga yemeğiyle, veresini kanunca yapmayla, bilmem neyi rüşvet ile öyle yapmayla insan bir adım dahi atamaz. Bir adım atamaz. Allah bizi helal yiyenlerden, iyi teslim olanlardan... Üstazımız diyor ki çok rabıta edenlerden etsin de kalp çalışsın. Anca o çalıştırır. Dişkilerini pırıl pırıl döndürür için. Allah ayırmasın bizi ya Rabbi. Kalp ve lisan ikisi birlikte olursa eftal olur. Daha eftal olur. Yalnız olduğunda kalbin zikri daha eftal. Yalnız oldun mu Yilini damağa yapıştırın da kalbimi dinlen. Küt küt küt küt. Bir yedan kopuşunca dinle verince kalbim küt küt küt küp ediyor ya. Öyle zikirden tahammül edemez. Edemez efendim. Bunlar başlardan geçen işler. Bunların her biri için kitap ve sünnette şahitler vardır. Allah'ın Kur'anında şahitler vardır. Öyle. Ya. Hadislerde şahitler vardır. Manayı hadis, Allahu A'lem, bir murad nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ena'inde zann-ı diye, günümüş ben kulumum, yaptığı zaman kalbin çalışır diye zannederse, sahat çalıştırırım diye iznillah. Nasıl zannederse öyle tecelli giderim. Hadis uzun, hepsini okumayacağım. Yetişemem. Bunu dinleyenler, ulemalar olduğu için onlar en zann-ı abd-i değilim değil mi? O, ötüyanını Ve ene, zekarani'yi nefsi zekar fi nefsi okur gelir. Onun için uzatamayacağım. Kıyamet günü olup da Cenab-ı Hak mahlukatı hesaba çektiği vakıtta hafaza melekleri, hafaza melekleri Kiram'ın katibi melekleri, sağımızda birisi, omuzumuzun başında, birisi solumuzda. Bulundukları mekan da ağzın ağzı dişlerinden birisi sağında, birisi solunda olur da, yemek yiyince ağzını yitamayan adamlardan o melekler nefret ettiğim kadar hiçbir şeyden nefret etmem diyor. Yemek yemeden evveli sünnet diyor ki, elini yıka yavrum, ondan sonra da yemek yedikten sonra elini sabunla iyice yıka. Bismillahirrahmanirrahim de, tuzdan evveli al. Ben her elini nasıl gireyim ben onun için hani çevireyim şurayı. Hasanat ve seziyat dekterlerini getirirler melekler, yarın huzuru u ilahiyeye mizan adalet kurulur, hesaba çekilir. Cenab-ı Hak buyurur ki, kurumun amelinden bir ameli kaldı mı? Amelinden bir ameli kaldı mı? Bir. Melekler de Ya Rab, Ya Rabbi biz bir şey bırakmadık. Çıh dediğimde yazdık, üf dediğimde yazdık, yazdık. birisi görmüş, 8-9 tane yetim yazdık oldu dedik, çok büyük günah yettik, yani yettiler, böyle bir şey koymadık yazmadık, iyi dinleyelim. Yalnız şeyleri, biz bir şeyi bırakmadık, bildiğiniz şeyleri saydık ve yazdık. Sahife 130'da edep misalesi, Osmanlıca basıldığı kitaptan okuyorum, İyi dinlen, oradan siz de tekrar okum Çok yer kalıyor çünkü. O vakit Cenab-ı Hak buyurur ki, Cenab-ı Allah buyurur ki, benim yanında kulumun bir hasenesi var, Sizin de görüp bilmediğiniz bir hasenesi vardır. Ne o ya Rabbi? Ben o haseneyle ile o Abdüme mükafat ederim. O da Abdü'nün beni hafif olarak zikrettiği ki, meleklerin e, eşitmediği bir zikirdir, buyurdu, yazmadığı, eşitmediği kalben zikir, hayr zikir el kafi hayr-u rızık-ma zikrin hayırlısı gizli olan zikir, gizli olan o da gizli ama kalben oldun mu gizli, melekler de duymuyor, Ondan birini koyuyorum terazının gözüne. Koyduğun zaman dağlar gibi günaha kaldırıp atıyor. Allah kalp zikrini yaptıran kullar zümrasına ilhak buyursun bizi. İstazımız evet, evet. dile kalbimiz olsun zikrettirin. Bir kalp zikriyle ahirete gidersen vücut çürümeyecek. Nasıl ne efendim? Bana olsun uzun gider de ben konuşamayacağım. Geldiler bize e, gittik diyor. En büyük bana rabıta olacak diyen adama kadar da gittik. 4000 yapın zikrinizi, kalb zikreder, yine etmeli. Gittik Dişçi Baba'ya. Dedik ki diyor, efendim kalbimiz zikretmiyor dedik diyor. Birisi İsmail, ha? birisi Hacı Mehmet, birisi Hacı İsmail. Beytullah'ın karşısında, Hacer-ül karşısında oturuyordu. Ondan sonra dedi ki, Doğru, ne kadar zikrediyorsun? Dört bin, 4 bin yapanlar bizim burada uçuyorlar arkadaşlar. Nasıl ölerse bir şeyiniz var sizin. Öyle dedi, geldik yine olmadı. Şimdi dediler ki bunun ustası Yahya'lı var var oraya gelin dedi. Orada bize dediler. Bunun ustamızın buyurduğu benim evlatlarımın semtine, şeytan umrayamaz ki namazla vesvese versin, ölürkene imanını şeytan alsın, imkanı yok bunun dedi. Nasıl üstazım? Birisi şeriatı tıktı tıkkısına yapan, şeriatla Kur'an-ı Kerim'iyle harfi harfine riayet eden, ikincisi efendisine ders aldığı Teslimi i teslim olan. Ama efendi değişilebilir. O doktordan aldığın ilaç tesir etmediyse ikinci doktora gitmeden hiçbir mani olmadığı gibi zerre kadar kalbine şüphe gelmesin ki o da o doktor, o da o doktor, o da o, o, o, o nakşinin doktoru, o da Kadri'nin doktoru hiçbir farkı yok. Allah'ımız bizi manevi doktorlarımızdan ayırmasın inşallah. Ama her şeyini yaptım da hem şerayit oldu da olmadıysa bu kalpliğli başkasını değişmede hiç tereddüt etmeyin. Caizdir. doktoru değiştiğin gibi bunu da değişebilin. Bu da mektubumda yazdı. Açayım okuyayım. uzun gider. Onun için bana e, atın olsun. On birinci sinsum tim cevap yazlı mektubatın. Oradan okursun hocam Allah izin verirse. Daha devam et efendim. Ee, Hakik olarak zikreder ki meleklerimin eşitmediği bir zikirdir. Ee, onu ben mizanın gözüne koyuyorum deyince kaldırdığıyla atar. Jamı Sığır'da zikrından hadisi şeriftir bu. Hayır zikir el kati, hayır rızık maiek di. Zikrin hafi, zikri hafiinin tasâili hakkında çok hadisi şerifler vardır kardeşim. Burayı da geçiyorum şimdi. Nereye geçiyorum? Daha mühim yerlerden size bulup buru konuşmaya geçiyorum. Hak için yapıyorum bunları. Kusura kalmayın. Açılım bir aşkla. Eşkezüller ile illallah ve kelimesiyle cünnemize husmü hatimeler heyfik ya Rabbi. Heyfikime refik ya Rabbi. ekber Muhibbinin Arabi Kutlise Sirrakul Aziz Hazretleri buyurdu ki senin zikrin ismi cami olsun ki ismi camiya da bütün zikirleri kendine Cem eden ismi alsan ki Allah Allah Allah kendi ustafa yazmış bu diye ustamız sen de ustafa okudun. Nesli şerifidir bu zikirden başkasına tecavüz etme gördüğün kitaplardan. Şu duana çok eftal, şu tevhidi şöyle okursam böyle olur. Yahu doktorun tarifinde niye çıkıyorsun sen? Nereye için çıkıyorsun? Kaçtan yazdıysa ondan yiyeceksin da kurtulacaksın. Yoksa öyle eline geçen şeyi yedin mi hastalığın daha çoğalır o zaman. Hep başımızdan geçti bu hastalıklar. Allah cümleye afiyetler versin. Bize de dua ettim de kurban olduğum Allah. Eğer la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorum böyle öldürür ya Rabbi öldüreceksen. Yok eğer biz hayatta bırakacaksan kardeşlarıma sohbet edecek bir sohbet ver de onlara sohbet edeyim derim. Allah'ımız da bu tarafı kabul etmiş. Size Allah rızası için içinde kıymet yok, iftira yok, ismat yok. Efendim, ma yani yok, hiçbir şey yok. Sırf kitaptan, sırf efendilerimizin sözlerinden size konuşuyorum. Şerifidir, başkasına tecavüz etmen, lisanınla, kalbinle de söyle, kulağınla bu zikri eşit ki, kütt küt dediğini, ruhun Sırrın da dediğini, hafifin de dediğini, akbaanın da dediğini, nefsin de dediğini, zikri külüm de dediğini Kardeşlerimizden birisi, efendim zikri kül yaparsana gemiklerin erimiş diyor doktorlar Zikris yaptığını bilmiyor da gemiklerin neden erimiş? Gemikler böyle gelin, gemi kütür kütür sızılar Allah bize nasip etsin, evet. nefis bat neti ispatı da yapan mümini kamil olun o zaman murakabalara geçen daha büyütleşir Allah cümlemize nasip etsin inşallah. ve Selim barik ve Hacı Hasan Efendi Kudüs esir Hazretlerinin kendi sesinden, karemdardan sohbetler sona erdi.